Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuh ve nestağfiruhu ve nabudu billahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike lah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü بعد ba'd ya ibadallah ittakullah ve eti'u inna allahe meallezine attakav ve lezine hum muhsinun kal teala azze ve cel fi kitabihi l kerim euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim vef'alul al Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak hayır işleyin diyor. Şerden sakınmamızı emrediyor. Hayır ve şer nedir? Hayır, Allah'ın hayır dedikleri şer de Allah'ın şer olarak kitabında ifade ettikleridir. Yani Allah'ın razı olduğu her türlü salih amel, tavsiye ettiği ibadetler ve kulluk için yapmamızı emrettiği hususlar hayır, razı olmadıkları da şerdir. Hayrın tümü Allah'ın elindedir. Ve sadece hayırlı şeyleri Allah emreder. Ve yasakladığı her şey şerdir. Allah şerleri yasaklar. Evet, haramlara hayır denilmediği gibi, harama sebep olacak, sonucu haram olacak şeylere de hayır denilmez. Şer ya bir fiil yapılması kötüdür veya neticesi kötülüğe insanı ulaştırır, o yönüyle kötüdür. Yani neticesi veya uygulanması, insana dünyası ve ahireti açısından zarar veren şeyler şerdir. Hoşlandığımız bazı şeyler vardır ki şerdir. Hoşlanmadığımız bazı hususlar vardır ki hayırdır. Allah bilir, biz yeterince bilmeyiz. Dolayısıyla nefsimizin e, hoşlandığı şey olumludur, hayırdır diyemeyiz. Bazen hayırdan hoşlanır nefsimiz, bazen de şerlerden hoşlanır. Müminin ölçüsü nefsi, hevası değildir. O duyu ve duygularının Havasının değil, Allah'ın kuludur. Demek ki hoşlandığı ve hoşlanmadığı her konuda Rabbine teslim olacak, onun hayır dediklerini yapıp, şer dediklerinden sakınacak. Hayırlar Allah rızası için yapılmadığı müddetçe hayır özelliğini taşımazlar. Yani başka bir niyetle yapılan hayır, hayır olmaktan çıkar. Namazı Allah için kılmayıp Olsun, gösteriş için başka dünyevi bir şey elde etmek için kılan bir kimse hayır işlemiş olmaz hayır işlemek derken akla daha çok hayır hasenatta bulunmak infak etmek gelir başa kakılan efendim bir başka şer güdülen bir infak bir hayır hayır olmaktan çıkar dolayısıyla kişiye mümkün ki dünyevi bazı gerekçeler sağlar Evet. Dinin bazı konularını taviz masasına yatırıp küfrün bir kutsalını övmek için dinden bir konuyla kıyas edilen bir şerri mesela tauti düzeni ve tautları desteklemeyi demokrasiyi insanlara teşrihi yetkisi vermeyi din hayır olarak görmez ve bunların ehveni şer adıyla kabul görmesini onaylamaz. Şerler elbette kendi aralarında farklılıklar içerir, ayrımlara tabi tutulur. Bir zina ile bir göz, gözleri korumamak eşit sayılmaz günah açısından. Ama şeytan büyük günah işlettiremeyen, işlettiremediği kimselere büyük, büyük günahlara basamak olsun diye küçük günahları küçük gösterir, önemsiz gösterir, onları şer gibi değerlendirtmez veya büyükleri gözünde büyüttürerek küçük günahları benimsettirir. Sonra küçük günahlarda ısrar zaten günahları büyütür veya büyüklere basamak oldurur. Yani biranın içkiye, içkinin uyuşturuculara götüren birer unsur olması gibi. Sen uyuşturucu içmezsin. İçki zaten haram. Öyleyse şu biranın tadına bir bak bakalım. Bu çok büyük günah da değil. Kur'an bunu direkt yasaklamamış. Bu diğerlerinden ehvendir. Daha basittir. E, diyerek insanı içkiye yavaş yavaş alıştırır. Dolayısıyla birayı önemsiz bir günah gören bir kimse e, hem onun günahlığını hafife alması yönüyle hem de daha büyük günahlara e, basamak teşkil etmesi yönüyle hele bir de birayı savundurdu mu şeytanın en fazla sevineceği bir durumdur. Ya bunda alkol yok veya çok az önemsizdir dedirtti mi e, ehven olmaktan çıkartır azam bir şerre dönüştürür. İşte bu bira içki konusu ve birayı savundurma noktası ehven-şer olmaktan çıkması gibi hak dururken batıllardan birini ehven diye savundurması o ehven için onu hayır yerine koyup onun uğrunda mücadele edecek onu destekleyecek hale getirmesi şeytani bir oyundur ve bu anlamda şerrin en şiddetlisi şerrin en şerlisi ehven şer adıyla meşrulaştırılan kabul gösterilen Hayra hakka yöneltilmeyip o şerle içselleştirilen insanların şerridir. Böyle bir durumda hayır var olduğu müddetçe şerdir, ehveni filan, ehveni filan olmaz. Şerden Allah razı olmaz. Ehven de olsa şer Allah'ın razı olmadığı bir kötülüktür demek gerekir. Ve hele benim setilen benim senilen şer. Ehven değil, azam şerdir. İslam'ın yasakladığı bir şeyi önemli görmeyerek onu normal kabul etmeye kalkan bir kimse İslam'ın kavramlarını da çarpıtıyor ve daha büyük şerlere yöneliyor demektir. İşlenen fiil İslam'a uygunsa hayır, aksi halde şerdir. Allah için yapılan her meşru amel hayır, bunun dışındaki ameller şerdir, ama Allah için yapılan bazı şerler de söz konusudur. İnsanlar bazı haramları, bazı günahları Allah'a yaklaşmak niyetiyle yapabilir. Ama bu onun şerliğini götürmez. Müşrikler Allah rızası için puta tapıyorlardı tabir caizse. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye putlara taptıklarını söylüyorlardı. Kur'an böyle ifade ediyor. Bunların iyi niyetle putlara tapmaları, din adına bunları meşru görmeleri onların şer olmasını çıkartmaz. Bir içkiyi Allah rızası için içtiğini söyleyen bir kimsenin yaptığını daha şiddetli bir suç olduğunu değerlendiririz. İçkiyi Allah'la dinle eşleştiriyor, sevaba gireceğini iddia ediyor diye. İşte ehveni şer mantığını da bu ölçüler içinde değerlendirmeliyiz. Allah için bir şer yaptığını Allah için şerlerden birini tercih ettiğini düşünen bir kimse Allah'a da Allah'ın dinine de şer ölçülerine de ters düşmesi hasebiyle günahı hafiflemekte değil, daha katmerleşmektedir. Evet, normal şerri savunamadığı için şerrin böyle biraz hafifletilmişmişini insanlar rahatlıkla savunabiliyor. Yani şeytan çıksa, dese ki ben sizi şerre davet ediyorum, cehenneme davet ediyorum. Gelin Allah'a isyan edin. Ee, herhalde kimse ona tabi olmaz. Ama ya bu şer değildir, aslında çok ehemmiyetsizdir, bu, bu kadarcık da olur. Efendim ben sizin hayrınızı istiyorum. Ee, yani başka türlü yapamazsınız, bununla idare edin biraz. Bunun günahı çok hafiftir yoktur, Allah da affeder diye bizi Allah'la kandırması, şerrin yokmuşçasına hafifletilerek gösterilmesi şeytanın en başarılı olduğu alandır. Ve maalesef Müslümanlar da bu tür şerrin ehven olarak gösterilmesi konusunda tutarlı bir çizgi gösteremiyorlar ve imtihanları çoğunlukla kaybediyor diye zannettiğimiz şerrin ehvenine hayır gibi, hak gibi sarılabiliyorlar. Ehveni şer daha az kötü, daha az fena olan demektir. Ama hayrın ve hakkın olduğu veya imkan nispetinde uygulanabileceği yerde kesinlikle ne ehvenine ne başka türlüsüne şer olanına itibar edilmez. Müslümanlar olarak bu oyunların ne zaman farkına varacağız? Dişimizi kıran taşın pirince renk olarak, şekil olarak en çok benzeyen taş olduğunu nasıl aklımızdan çıkartıyoruz? Pirince benzemeyen bir taşın zararı çok daha az olur. Ondan kurtulmak mümkündür. Ama pirince benzeyen yani ehven olan e, taştır esas. Bizim e, dişlerimizi pirinci, pirince benzeyen taştır. Dişlerimize zarar verecek bize zarar verecek olan. O yüzden basit kazanımlar peşinde batıl düzenlerin kurtarıcılarını desteklerken aslında şer bataklığının içinde çekildiğimizi, giderek düzeni savunur hale geldiğimizi, tağutlardan bir tağut beğendiğimizi, ehven diyerek şerrik küfrü benimser hale geldiğimizi unutmamak. Dolayısıyla demokratik Batıla sürüklenmemek için ehven-i e, kavramının aldatıcı e, özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. At gözlüklerimizi çıkartmamız, hayrı görmemiz, duygularımızın esiri olmamamız icap ediyor. Benimsenmesi ve giderek hayır zannedilip savunulması yönüyle en zararlı şerrin ehven-i şer olduğunu idrak etmemiz gerekir. Siyahın beyazı, yakının uzağı, uzağın yakını, haksızın haklısı, çirkinin güzeli. Bu tanımlamalar, bu deyimler ne kadar anlamsız aslında, saçma. Ama siyahın beyazı olur mu? İçerisinde beyaz bulunan siyah, artık net siyahlıktan çıkmış bir renktir. Ya da haksızın haklısı nasıl olur? Bunlar mantığımıza ters geliyor. Olmaz diyesimiz geliyor. İyi de bunlara çok benzeyen ve de çok sık kullandığımız kötünün iyisi diye bir tabir. Bunu yutturdular doğru diye. Alıştık, alıştırıldık bu tamlamaya. Hiç düşünmedik bir şey hem kötü hem de iyi nasıl olur diye. Kötünün iyisi olur mu diye. Yani günahın sevabı, cehennemin cenneti, gibi, kötünün iyisi, şerrin hayrı nasıl olur? Bakışlarımızı sadece şer tarafına çevirmemiz istendi. Taktığımız at gözlükleri başka şeyleri örneğin hayrı görmemize engel tutuldu. Bu şer çöplüğünde sıtma da vardı ölümde. İşte ölümü gösterdiklerinde bize sıtmaya razı olduk. Sağlıklı bir ömrü tercih etmek aklımızın ucundan bile geçmedi. Peygamberler şerri mi tercih etmişti? Şerlerden işte değdi değmedi diye en az değdiğini düşündükleri batılı mı seçtiler? Yoksa başarılı olmaları veya olmamaları onlar için birinci derecede önemli değildi. Onlar sadece hayrın, sadece hakkın, Allah'ın rızasının peşinde. Başarılı olmasalar bile şerlerden, Hayırdan, haktan en küçük çapta taviz vermeden ilahi rızayı e, salih amel içerisinde mi gördüler? Gözümüz şer tarafına kaymış, burnumuzu bu pisliğin içine sokmuştuk. İşte bu şeytanın arayıp da bulamadığı bir fırsattı. Artık melek postuna bürünüp bizi kandırabilirdi. Aynen Adem ve eşine yaptığı gibi. Hani nasıl onlara da dost görünmüş, sonsuzluk ve güç vaat ederek, Allah'ın yasakladığı ağaçtan yedirmişti. Deseydi ki onlara, ben sizin düşmanınızım, bu ağaçtan yiyip de günaha girmenizi, Allah'a isyan etmenizi istiyorum ki Allah da sizi cezalandırsın. Yani Adem Havva hiç öyle şeytana tabi olurlar mıydı? Ama o sırat-ı müstakim üzere oturuyor, hayra vesile olacağını ifade ediyor. Sağdan yanaşıyor, Allah'la aldatıyor, yapılan şerri önemsiz gösteriyor, hatta hayra hizmet ediyor noktasında ele alıyordu. İşte popülist cahiliye kültürünün hayatımızın her alanında şerde hayır aramamızı empoze ettiğine, şeytani bir özellik taşıdığına şahit oluyoruz. Cehenneme giden yolların üzerindeki iyilik, iyi, iyi niyet taşlarıdır ehveni şer anlayışı. İman ve küfür arasındaki çizgiyi, hakla batılı, hayırla şer arasındaki sınırı silip atan bir anlayıştır. Şerri sevdirmeye, şerri baş tacı etmeye, hatta onda Allah'ın rızasını aramaya götüren şeytani bir unsurdur. Bunun meşruiyeti filan söz konusu değildir. Hayrı yani vahyin tavsiye ettiği hususu tercih etmeyip şerlerden birini tercih etmek, ciddi manada bir yanlış seçim karşısında olan e, bir durumdur ve böyle bir durum şer olması hasebiyle hiçbir günah, hiçbir e, isyan küçük görülemez, basit görülemez. Hiçbir şer de şer olması hasebiyle aslında ehven olmaz. Yani Allah'ın kötü dediği, çirkin dediği bir şey önemsizdir, basittir, bir şey olmaz veya sevaptır, faziletlidir anlamına ele alınırsa Allah'a isyan yönüyle daha büyük şer olur. Şer şerdir. Hayra ulaşmak mümkün olduğu halde bunlar arasında bir tercih Kur'an'ın tavsiye ettiği değil yasakladığı bir husustur. Kur'an'ın ehven şerri tavsiye ettiğine dair tercih edin dediğine dair bir hükmü bulamayız. Evet. Maalesef insanlara tevhidi, hakkı, doğruyu, Allah rızasını, peygamberlerin uyguladığını göstermek yerine, batıllardan bir batılı, şerlerden bir şerri, kötülüklerden bir kötülüğü tercih etmek için insanlara dayatıyorlar. Ve bunu da hiç mantıki olmayan, Kur'an'i olmayan kavramlarla süslemeye çalışıyorlar. Ve maalesef insanımız da bu oyunlara geliyor kötünün iyisi olur mu diye bir akıl yürütmüyor. Veya Kur'an'daki bir kötülük içinden birilerini tercih edelim kötünün az kötüsü diye buna Allah razı olur mu şeklinde Kur'an'ı amaçlı değerlendirmiyor. O yüzden de batıllardan batılları seçmiş, tercih etmiş küfürden bir küfrü düzenlerden bir düzeni veya düzenin devamını arzu etmiş şeklinde devam ediyor. Yani gayri İslami düzeni peygamberler nasıl onlarla mücadele ettiyse o tür mücadele yerine gayri İslami bir düzenin kötünün az kötüsü, kötünün iyisi ile yönetilmesini tercih ediyor. Tağutlardan bir tağut beğenmeyi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek insanlardan birini tercih etmeyi, daha çok kötü var, az kötü, bizim için en iyisidir demeyi fazilet kabul ediyor. Ne yapması lazım? Bütün bunlarda şerlerden beri olması, kötülüklerden bir kötülük, Allah'ın razı olmadığı yönetimi kabul ve destekleyecek bir tavır takınmaması, e, İslami manada değişim ve dönüşüm için Peygamberi metodu uygulaması lazım. Demokratik usulleri tümüyle reddetmesi, reddetmesi, efendim, şerlerde hayır aramaması, Kur'an'ın gösterdiği Peygamber'in uyguladığı şekilde yönetimle alakalı diğer siyasi olaylarla ilgili tavır takılması lazım. Evet, maalesef tavizci, uzlaşmacı batı ile, batının sistemleriyle, düzenle, e, layıklıkla uzlaşan bir yaklaşım insanlara sunuldu. Bu mümkün savcılıktır, bu mümkün muhafazakarlıktır. Düzeni muhafaza etmek, mevcudu muhafaza etmektir. Ama bu İslam değildir. Peygamberlerin yolu değildir. Kur'an'ın tavsiyesi değildir. Kur'an sıratı müstakimi anlatır. Bunun Hristiyan ve Yahudilerin sapıtmış ve gazaba uğramışların yolunun e, aksine bir yol olduğu, peygamberlerin, şehitlerin, sıddık ve salihlerin yolu olduğunu ifade eder. Her gün namaz kılarken Allah'a bir nevi söz verir ve Allah'tan sıratı müstakim üzere yani peygamberlerin ve onun izinden gidenlerin yolu üzerinde kendisini başarılı kılmasını hidayet etmesini Allah'tan isterken namazın dışında batılların batılların gazap edilmiş ve sapıtmışların yolunu o yoldan işte daha ehren diye çıkarımlar yaparak tercih etmiş olur. Bu ne biçim Müslümanlıktır? Bu ne biçim Allah'ın huzurunda söz vermektir? Bu ne biçim Fatiha'yı okumaktır? Ee, Ali Şeriatı öyle der. Hacılar gelirler haçta şeytanı taşlar. Şey, haçtan dönünce tavutları alkışlar. Bu ne biçim haçtır der. Aynen onun gibi ehvenişer mantığıyla bize hayırdan uzak, şerlerden bir şer tercih etmemiz isteniyor. Bu konuda Kur'an'î ölçülere cayet edelim. La dememiz gereken, reddetmemiz gereken İslam dışı düzeni ve İslam dışı düzeni uygulayacakları ehven mantığıyla desteklemeye, dolayısıyla düzene doğru savrulmaya giden yolları Kur'an'ı ölçüyle tıkayıp peygamberi mücadeleler, peygamberi e, siyasal ve sosyal e, sünnetler, metotlar, usuller ile kendimizi ve toplumu kurtarmaya çalışalım. Bütün şerlerden uzaklaşıp, bütün hayırlara yaklaşma gayretiyle e, çarpıtılan Kuran'ı asıllarıyla tekrar değerlendirme gayreti versin Cenab-ı Hak. Suriyeli kardeşlere yardım için son haftamıza geliyoruz. Dolayısıyla inşallah oradaki mazlum Müslümanlara erzak için, bir iki aylık yetecek erzak için elli şer lira para istedik. Verenler bir daha verebilirler vermeyenler tekrar şartlarını zorlayabilirler. Ela inna asan al-kelam ve bla nizam. Kelamullahil il-Melik il-Aziz il-Allam. Kemalakallah ve tabarike ve taala fil kelam. Ve iza kury al-Kur'an festemi olah ve ansitulalek mutaramun. A'uz bilahi mle şeytanirracim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. l-islam. Sadaqallāh lāsi.